Son bozul erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz Merhabalar. Bugün 16 Mart 2010 Salı. Hoş geldiniz programımıza bir kez daha. Gene sonuçta haftalardaki üçlümüzle bu arada bir aradayız. Benim var. Merhaba ben Pelin. Bir de Seda var. Merhaba. Bu arada benim telefonum program başladı neredesin diyor bana. Neyse. Konumuz bugün birazcık daha ilginç bir konu. Pelin de ilk defa kulaklığını deniyor. <gülüyor> bir şeye benziyor mu? Evet aynı sesiniz. Tamam. Çok güzel. Konumuz değişik bir konu bugün, esasında iklim değişikliğiyle hani birebir çok alakası olmayan bir konu ama birazcık bu konudan bahsetmek istedim. Epey zamandır ben de birazcık okumaya çalışıyordum bu konuyu. Bir noktada dünyada petrol bitecek, biliyorsunuz. Bu petrol ne zaman bitecek? Konumuz. Petrolün ne zaman bittiğinden bir adım önce, çünkü petrolün bitmesi eğer hazırlıksız yakalanacak olursa ki çok hoş bir şey değil. Ama petrolün bitmesinden bir adım önce bir olay var. Ona da Peak Oil yani petrol tepesi deniyor. Petrol tepesi petrol üretiminin tepe yaptığı nokta. Şimdi 1956'da King Hubbert diye bir adam bir Amerikalı jeofizikçi bu konuyu çalışmış. Demiş ki dünyadaki petrol üretimi Esasında e, simetrik bir lojistik dağılım gösterir. Dediğim an tabii pek çok kişiyi kaybetmiş oluyorum ama... ...hani bu derste not verirken bir çan eğrisi denen bir kavram vardır. Bu lojistik eğrisi de ona çok benzeyen bir eğridir. Yani ortanın etrafında simetrik olan bir dağılım gösterir. Ve eğer e, şimdi bu dağılıma bakacak olursak bu ne zaman tepe yapıyorsa... Dünyadaki ne kadar petrolün kalmış olduğunu da o eğrinin dağılımı gösterecek bize. Ve bunun nerede tepe yaptığı çok önemli. Çünkü nerede tepe yaptığı, ne kadar doğal petrolün var olduğunu yerde ve ne kadar süre bize yeteceğinin bir göstergesi. Bu konuda iki tane görüş var. Biri gayet kötümser, bir, gayet iyimser, Kötümser görüş diyor ki bu tepe noktasını geldik geçtik. Bu tepe noktası 2006'daydı, 2005'teydi diyenler var. Şu anda tepe noktasındayız diyenler var. 2010'da tepe noktasını bulacağız diyenler var. İyimserler de en az 2020'ye kadar tepe noktasını bulmayız diyor. Ondan sonra da hani belki daha da sonra 2030, 2040, 2050 diyorlar. Ve bunlar çok ilginç bir dağılım gösteriyor. Mesela bunların içerisinde iki tane temel adam var. ...çok ilginç bir şekilde bir tanesi... ...Sadal Al Hüseyni diye bir adam. Kim olduğunu sonra söyleyeceğim. Daha doğrusu tahmin edebiliyor musunuz bilmiyorum. Biri Sadal Al Hüseyni... ...bu diyor ki... ...dünyadaki petrol rezervlerinin çoğu şişirilmiş rezervlerdir. Çoğu yerden çıkarılamaz. Dolayısıyla biz tepe noktasını çoktan geçmişizdir. Öbür de diyor ki... E, ...bu da Abdullah Cuma diye bir adam. E, böyle tepe noktası falan filan olmayacak. Petrol her zaman var. Biz de petrol bulmaya devam edeceğiz... Hiç dertlenmeyin. Tahmin edebiliyor musunuz bu adamların kim olduğunu? Bunlar petrolün sahibi mi? Şimdi bu her ikisi de e, Saudilerin bir devlet petrol şirketi var. Yani onlar dünyanın en büyük petrol üreticisi. Ve onlar bir devlet şirketi vasıtasıyla petrolü çıkartıp e, pazarlıyorlar. Aramco diye bir şirketleri var. Bunlardan bir tanesi Aramco'nun bundan önceki genel müdürü. Bir tanesi de şimdiki genel müdürü. Yani adam iş başındayken yok yok yok hiç öyle tepe noktası falan filan olmaz dertlenmeyin diyor. Ve işten ayrılır almaz bizim bütün rezervlerimiz şişirilmiş biz bunları çıkartamayız. Dolayısıyla tepe noktasını geçmiş bile olabiliriz diyor. Dolayısıyla genelde bu iki tane görüşün arasında yani bir tarafta tepe noktasını geçtik... ...öbür tarafta tepe noktasına daha çok var diyen iki tane görüşümüz var. Şimdi bu görüşleri birazcık hani daha detayına girersek neresindeyiz nereye gideriz bu görüşlerle birlikte diye... Öncelikle ne kadar petrol kullanıyor dünya biliyor musunuz? Çok fazla. Yani... Günde. Hani bu kocaman petrol varillerini görüyorsunuz ya. O petrol varilleriyle ile günde bugün için yaklaşık olarak 90 milyon varil petrol harcıyor dünya. Günde. Ve 2006 sayısı mesela 86 milyon varil günde. Ve bu rakamın 2030'da %37'lik bir artışla 118 milyon varile çıkması bekleniyor. Az buz bir rakam değil. Ve bunun %55'i şeyde, taşımacılıkta harcanıyor. Ya taşımacılık derken? Otomobil, uçak, gemi bu tür taşımacılıkta harcanıyor. Bu çıkan petrolün. Dolayısıyla hani petrol çok çok çok azalsa bile Taşımacılıkta biz alternatif yöntemler bulduğumuz takdirde petrolün azalması o kadar bizi üzecek bir sorunca yol açmaz. Yalnız bizim bu ihtiyacımız günlük olarak her an artmakta. Mesela 1995'ten 2005 yılına kadar Amerika'nın ihtiyacı hani bu 86 milyon varil 2006'daki rakam. 2005 yılına gel gelindiğinde sırf Amerika bunun 20.7 milyon varilini kullanıyor. Yani bütün dünyanın ihtiyacı 86. Bunun 20.7'sini günlük olarak Amerika kullanıyor. Ve Amerika'nın ihtiyacı 1995'ten 2005 yılına kadar 17.7'den 20.7'ye çıkmış. Yani 3 milyon varil artmış 10 senede. Şimdi tabii Amerika en büyük falan filan bu konuda harcayan diyoruz ama... Mesela Çin... Çin'in 1995'teki harcaması 3.4 milyon varil. Amerika'nın 17.7, Çin'in 3.4. Ama Çin'inki 2005'te 7 milyon varile çıkmış. Yani Amerika'nın artışı 3 milyon varilken bu 10 senede Çin'in artışı 3.6 milyon varil. Dolayısıyla Çin tabii her geçen gün çok çok daha hızlı büyüyor Amerika ile kıyaslandığında ve dünyanın genel olarak ihtiyacı çok çok daha fazla artıyor. Çünkü en temel olarak mesela 2008 yılı içerisinde Çin'deki araba satışları %15 artmış bir senede. Korkunç bir rakam bu bizimle kıyaslandığında ya da dünyanın geri kalanıyla kıyaslandığında. Dünya nüfusu da yaklaşık olarak 7 milyar 2010 rakamı. Dolayısıyla biz ne kadar çok petrol çıkartırsak çıkartalım bu petrol dünyaya yetmeyecek. Çünkü 1980'de kişi başına düşen petrol dünyada. 5.26 varil senede. Yani her biriniz 5.26 varil petrol harcıyorsunuz. Vay, hiç de o farkında zaman birileri çok fazla harcıyor yani. Yani siz daha az bu harcamıyorsunuz. Şimdi tabi <gülüyor> e, tabii artan nüfusla birlikte ve petrolün de onun kadar artmamasıyla bu 2006 yılında 4.73 varile düşmüş. Yani gittikçe azalıyor kişi başına düşen petrol miktarı. Tabii bu her ne kadar şimdi farkında olmadığınız kısmı şu. Herhangi bir şekilde buraya gelirken otobüse biniyorsunuz. Şunu yapıyorsunuz. Siz otobüse biniyorsunuz tabii. Evet. Evet tabii. Ee, dolayısıyla biz bu arada bu programa gelirken elimizden geldiğince toplu taşımayla gelmeye çalışıyoruz. Ki bari hani bir, en azından katkımız olsun bu işe diye. Hepimiz İstanbul'un ne tarafından gelirsek gelelim. Bir şekilde yayan gelmeye çalışıyoruz. Ee, tabii sadece petrol... Taşımacılıkta kullanılmıyor. En önemli noktalarından bir tanesi ve dünyayı ileride çok etkileyecek noktalarından bir tanesi gübre yapımında çok ağır miktarda petrol kullanılıyor. Bu e, haber işlevi denen bir olay var ve gübre yapımında amon, dur az amonyum sanıyorum bizde de öyle geçiyor. Yapımında kullanılıyor bu petrol ağırlıklı olarak. Dolayısıyla petrolde herhangi bir azalmaya gidilmesi ya da yani taşımacılığa daha çok gidip gübreye daha az aktarılması demek insanların aç kalması demek. Bu çok ciddi bir problem. Ve alternatiflerinin bunun bulunması gerekiyor. Yani sadece petrolden değil başka yöntemlerden de yararlanarak gübre üretilmesi. Peki bu ne kadar ihtiyacımız oldu? Ne kadar var elimizde dersek bu öncelikle şuna bakalım. Ne kadar keşfediliyor petrol? Çünkü her sene... E bir dakika, gün olarak mı sene olarak mı sene olarak yazmamışım değil mi ben? Hayır. Günde bu 86 milyon varil harcıyorsak en azından günde 86 milyon varilde keşfediyor olursak uzun süre bu bizi götürebilir. Ama ve lakin biz 86 milyon varilden çok çok daha az keşfediyorsak dolayısıyla bir sorunumuz çıkmaya başlayacak yavaş yavaş. En fazla petrol bulunan sene dünyada 1965 senesi onda da 55 milyar varil. Petrol bulunmuş bir sene içerisinde dünyada. Peki her bulunulan yerden çıkarılıyor mu petrol? Konuştum. Az sonra konuşacağım. 2002 ile 2007 yılları arasında yalnız bu 55 milyar varil senede yaklaşık ortalama 10 milyar varilin altına düşmüş. Yani son senelerde artık büyük petrol rezervleri bulunmuyor dünyada. Bu da demektir ki elimizdeki petrol kaynaklarının yavaş yavaş sonuna doğru gelmekteyiz. Tabii bu program çerçevesinde insanlar olaya baktıkları. Ey o zaman iyi ya. Çok fena değil. Hani iklim değişikliği falan diyoruz. Bak petrolde bitiyorsa yaşadık gibi bir noktaya geleceğiz ama o sonuna saklıyorum onu. Çok iyi bir şey söylemeyeceğim o konuda çünkü. Petrol rezervlerine bakıldığında bu 55 milyar varil falan. Bunun %90 90 pardon bunu 3 gruba ayırıyoruz petrol rezervlerini. Bir kanıtlanmış rezervler. Yani bulunduğu an onu çıkartacağımız kesin. İkinci grup ya petrol var ama hani e, herhalde var ve herhalde biz bunu çıkartırız yüzde elli ihtimalle denen durum. Bir de ya herhalde burada petrol vardır. O da yüzde beş yüzde on ihtimalle söylenen bir laf. Ve eğer petrol bulunduysa en iyi ihtimalle yüzde kırkını çıkartabiliyoruz biz o petrol yer altında. Neden? Teknoloji. Çünkü şöyle düşün. Petrolü nasıl çıkartacaksın? Yerin altında gayet mutlu mutlu duran. ...bir sıvı var. Niye çıksın dışarı? Hani çizgi filmlerde vardır ya... işte ...kazılınca bir anda işte fışkırır falan. Tamam. İşte o... ...yüzde fışkırdı. Sonra gerisi... ...gerisi yerin altında halinden gayet memnun... ...duruyor orada. Niye çıksın ki dışarı? Şimdi sorun bu. Yani petrol olabilir... ...ve bunu ikiye ayırıyoruz temelde. Bir basit olarak çıkartabileceğimiz... ...kolay petrol bir de zor petrol. Yani... ...senin dediğin gibi hani o çizgi filmlerde... Olabilir. ...açtın deliye fışkırdı petrol... O kolay çıkan petrol. Yalnız o önce yüzde kırkı bir de yüzde altmışı var bunun. Onda da baya zorla o petrolü yerin altından çıkartman gerekiyor. Tabii burada bir sorun daha var. Yerin altından çıktığı zaman orada bir boşluk var. O boşluğa ne koyacaksın? Boşluğa da genelde su konuluyor. E su da kıymetli bir şey. Ne olacak? Mesela şeyin ortasında, e, Arabistan'ın ortasında sen oradan çıkarttığın petrol yerine koyacağın Suyu nasıl bulacaksın falan gibi. Hani ben... Petrol mühendisi değilim bu konuda expert değilim ama yani öyle bir teknoloji söz konusu. Şimdi dolayısıyla bütün bunları hesapladığımızda dünyada olduğu kesin yaklaşık bin milyar ton. Milyarın bir üstü trilyon mu oluyor? Evet. Bir trilyon ton pardon bir trilyon vary petrol var. E bunu da hesaplayacak olursak biz 27 yıl götürüyor daha. Bir 27 yıl deyince 27 yıl aslında çok bir şey değil 2010'dayız. ...2037'de dünyada petrol bitiyor demek... ...kesin kaynaklarla. Bir adım daha... ...hani bu... Ya ...herhalde vardır orada falan filan... ...yüzde ihtimal gibi şeyleri... ...kattığımızda... ...1255... ...milyar... ...varil petrolden bahsediyoruz... ...bu da 34 yıl götürüyor bizi... ...hani olmadı... ...2044'te petrol bitti. Bir müzik arasına gidelim... ...sonra tekrar konuşmak üzere... baby here as i am pull me close and try and understand desire is hunger is the fire i breathe love is a banquet on which we feel Love is an angel disguised as lust. In our beds until the morning comes. Evet alkışlar devam ederken biz konumuza geri dönelim. Ee, Dedi ki petrolün geleneksel kısmı yani normal toprakta bulunan bildiğimiz usullerle çıkartılan kısmı bizi 34 yıl götürüyor. Yaklaşık e, 1255 milyar varil var yerde. Bir de tabii geleneksel olmayan usuller var ki o birazcık başımızı daha da belaya sokuyor. Ben hani... Utanarak söylüyorum şu anda hayatın bana beni buralara getireceğini bilmiyordum. Bu usullerle petrol çıkartma konusunda çalışan bir şirkette çalışıyordum az kalsın. Hala da yani o noktada gayet çalışmak istiyordum ama şirketin araştırma bölümünü kapattılar. Ben de işsiz kalmış oldum daha işe başlamadan. O da mesela petrol killi taşların içerisinde sızmış şekilde bulunabiliyor. Yani oradan killi taşı killi toprağı neredeyse kamyonlarla alıyorsunuz, işleme mekanına götürüyorsunuz. Orada işliyorsunuz. İçinden petrolü çıkartıyorsunuz. Ya da kumla karışık oluyor. Bu da hani Türkiye'deki petrolün de epey önemli bir kısmı bu. Kumla karışık petrol. Çıkartması ve işlemesi çok çok zor bu petrolü. Ya da hani bu demin Sedan söylediği gibi delik açtığını fışkırdığı olmayan petrol var. Çok yoğun olduğu için o yani çıkartması çok zor olan petrol var. Bunların hepsinin toplamı 2000 milyar varil yani ki kolay çıkartılabilecek beklenen 1250 milyar varilken 2000 milyar varilde zor çıkartılabilen şekildeki petrol. Yalnız bunun çok ciddi bir sorunu var. Çünkü bu kirli. Yani öncelikle toprakla karışık olduğu için bundan toprağı ayırmanız gerekiyor ya da kumu ayırmanız gerekiyor. Ya da içinde çok fazla kükürt var. Kükürtü temizlemeniz gerekiyor. Ya da ağır metaller var. Hani bu bas bas bağıran kurşunsuz falan benzin dediğimiz usulle. Ağır metaller var. Bunları da çıkartmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunların çıkartılma maliyetleri çok yüksek. Daha doğrusu temizlenme maliyetleri çok yüksek. Yani yerde 2 bin milyar varil daha olabilir ama onları çıkartmak astarı yüzünden pahalıya geliyor olabilir bir noktada. Ve tabii iklim değişikliği açısından çok çok daha önemlisi belki. Bunları temizlemek için su gidiyor ve temiz su gidiyor. Yani dünyadaki su kaynakları gittikçe azalırken ki bir noktada bu... Hani Petrol tepesinden bahsediyoruz. Bir de su tepesi var. Onu da bir programda konuşmak isterim. Temiz suyu bu şekilde harcı olmak esasında hani bayağı ciddi bir cinayet dünya açısından. Bunları bir araya topladığımızda dünyanın üretimi ne kadar? Dünyanın üretimi dediğimiz gibi ilk başta bu tüketimi karşılayacak biçimde. 86 milyon varildi 2006 yılında ve 2005 ile 2009 yılları arasında üretim artmadı. Hani bir tepeye geliyorsak işte o tepenin göstergesi üretimin artmaması olması gerekiyor. Dolayısıyla hani üretimin artmamasından gördüğümüz şey tepenin ya gelmekte olduğu ya geçmekte olduğu şu senelerde. Ve 1987 ile 2005 arasında da yaklaşık günlük 2 milyon varil artmış. Ve şu andaki hali durum 811 tane ana petrol sahasında dünyada. Yüzde 4,5 azalma var ürettikleri petrolde. Dolayısıyla hani bunların hepsini bir araya koyduğumuzda biz zaten tepeyi bulduk demek bu. Bu tepeyi bulduk ama tepeyi bulduğumuz niye görülmüyor? Çok basit yani benim gördüğüm kadarıyla basit bir tane sebebi var. OPEC yani petrol üreten ülkeler topluluğu 2000 yılında dedi ki biz durum ne olursa olsun petrolün varilini 28 dolarda tutabilecek imkanlara sahibiz. Onlar bu petrolün fiyatının çok fazla artmasını istemiyorlar. Çünkü çok fazla artacak olursa korkar kaçar insanlar. Yani petrolün varil fiyatı 200 dolar olacak olsa emin olun sokakta çok çok daha fazla elektrikli araba görürüz. Ya da yürürüz ya da bisiklete bineriz neyse. Yani şu anda petrolü hala kullanıyor olmamızın sebebi bugün için petrolün 70 dolar yani varilinin 70 dolar civarında olması. Çok çok daha fazla pahalanacak olursa kullanmayız açıkçası Gider başka bir şey buluruz onun yerine. 2007 yılında bir açıklama daha yaptı OPEC. Yani 7 yıl içerisinde daha önce 7 yıl önce 2000'de 28 dolarda tutacağız diyen OPEC 2007'de 50-60 dolar arasında tutabiliriz 2030 yılına kadar demiş. Ve 2007'nin sanıyorum Ekim ayında 100 doların üstüne çıkınca bunlar 50-60 dolarda tutarız deyip 100 doların üstüne çıkınca 18 Kasım'da Kral Abdullah ...biz bir şey yapmayacağız demiş. Şimdi bu olay ne demek? Biz bir şey yapmayacağız. Niye Abdullah'ın bir şey yapıyorum demesi önemli. Dünyada ne zaman bir kriz olacak olsa... ...görüldüğü kadarıyla dünyada... ...Amerikalılar bir şekilde gidip... ...Suudilerin kolunu kıvırıyorlar... ...ve onların üretimi arttırmalarını sağlıyorlar. Yalnız şimdi Suudilerin... Hani ...belirli bir miktar rezervleri var ama... ...ne kadar çabuk tüketirlerse... ...onların rezervleri de o kadar... yani ...ne kadar çok üretirlerse... ...rezervleri de o kadar çabuk tükenecek... Adamlar bunun bilincindeler ama kol kıvıra kıvıra her dünyada petrol korkunç yüksek bir değere çıktığında Suudiler diyorlar ki merak etmeyin hiçbir şey olmaz biz 1 milyon varil 2 milyon varil daha fazla üretiriz ve üretmeye başlıyorlar ondan sonra da fiyatlar düşüyor aşağıya. Yalnız en son 2007 krizinde petrol krizinde bunlar dediler ki biz artık bir şey yapmayacağız çünkü biz de bu işin sonuna doğru gelmekteyiz. Dolayısıyla öyle 50-60-28 dolarlar hiçbir zaman düşmedi. Bugün için en son ben baktığımda 70 dolar çevresinde dolaşıyor petrol fiyatı. Biraz fazla petrol konuşuyoruz bugün kusura bakmayın. 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı bir rapor hazırlatmış. Hirsh raporu diye biliniyor bu. Hirsh raporu sonunda çok ilginç sonuçlar işeriyor. Petrol bittiğinde ne olacak başımız neler gelecek yani bu tepe var mıdır varsa ne olur. Öncelikle diyor ki bu tepe var en geç 10 yıl içerisinde çıkacak. Bu 2005 yılı 10 yıl içerisinde değil 2015 yılına kadar bu tepeyi göreceğiz diyor. Gelişmiş ülkelerin ekonomilerini özellikle de bizim ekonomimize korkunç zarar verecek diyor Amerikalılar. Bu değişiklik çok hızlı olacak ve devrimsel davranış değişikliklerine yol açmak zorunda. Yani bu şu demek Amerikalılar açısından artık böyle geniş üç katlı evlerde ne bileyim evin on katı kadar bahçesi olan bir yerde yaşamayacaksınız biraz daha dikkatli olmak zorundasınız. Buradaki de en önemli sorun taşıma için sıvı yakıt gerekiyor. Bu, bunun çaresi yok. Şimdi eğer petrol azalmaya başlayacak olursa bugünkü teknolojimiz dahilinde ucuz sıvı yakıt yok. Yani gidip arabaya petrol yerine şunu koyalım diyeceğiniz bir yakıt yok. Bir ara hidrojen arabası gibi şeyler yapmışsınız. Hayır var onlar ama hani hangi istasyonda hidrojen satıyorlar sorunu var. Tamam yani orada hidrojen o teknoloji var ama şimdi burada iki tane şey var. Bir hidrojenle çalışan araba üretmek gerekiyor. Bir de hidrojen satan bir sistem geliştirmek gerekiyor. Bunların her ikisi de satılabilir ve ulaşılabilir miktara gelmesi dün bugün yarın falan gibi olacak bir şey değil. Bunun halk tarafından kullanılabilir hale gelmesi bu rapor diyor ki 20 sene sürer. Yani bugün biz çalışmaya başlasak yani 20 sene sonra başımıza kötü bir şey gelecek ve petrol hiç olmayacak. Hidrojen teknolojisini geliştirelim ve halka sürelim diyecek olursan bu 20 sene sürer diyor. Herkesin bu arabaları alabilecek fiyata ulaşması ve hidrojen dağıtan bir sistemin olması ve ona karşılık hidrojen üreten bir sistemin olması. Ve petrol şu anda azalmaya başlayacak olursa aradaki 20 sene ne yapacağız? Bu aradaki 20 sene çok ciddi bir kaos getirir diyor. Ve devletlerin araya girmesi gerekir. Ve devletler araya girmeyecek olursa başımıza çok kötü şeyler gelebilir diyor. Dolayısıyla biz burada iki şeye bakmalıyız. Bir petrol üretimini arttırmalıyız. Üretimini garanti altına almalıyız. Ki işte bu Amerikalıların Irak, Irak, İran bunların hepsini biliyorsunuz hikayeleri. Artı tüketimde de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bunun da iki bağlamı var tüketimin. Bir az tüketen araçları üretmeniz. Çünkü Amerikalıların az tüketen araç diye bir kavramları yok. Yani bizde işte... Ha derste söylüyordum ben geçen hiç. Araba alırken dikkat ediyor musunuz? Kilometrede ne kadar karbondioksit salıyor? Evet. ...baktığımız bir şey değil, biz sadece... ...kilometrede ne kadar yakıyor diye bakıyoruz. Hı hı. O da hadi, sadece... ...maddi sebeplerden yani... ileride petrol pahalanır, biz şöyle yaparız falan değil. Sadece hani bakalım kaç para... ...benzin harcayacağım ben diye. Ve daha önemlisi... ...bunun ne zaman geldiğini bilebilmek için... ...böyle bir sorunun... E, ...bilgiye ihtiyaç var. Çünkü yani Suudilerin elinde ne kadar petrol var... ...bilmiyoruz. Kuvvetin ne kadar petrolü var bilmiyoruz. Sadece adamlar diyorlar ki bizim... 48 milyar varil rezervimiz var. Biz de eyvallah diyoruz. Dolayısıyla biraz daha fazla bilgiye ihtiyaç var. Bir adım daha ileri gidebilmek için. Evet burada duruyoruz. Herkese iyi haftalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Son bozul erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine Hazırlayan ve sunan Levent Koynaz